Ain't shady, baby, I'm um, hot Like the prodigal sun Big a battle, lindy, meeny, money, moe, and flower You're the chosen one Till your left is free And your right's grip With another left hand Watch his right and self Swords his gone. 94.9 Açık Radyo'da bir Sinefil programında daha birlikteyiz. Ben Yeşim Burul. Ben Melis Behlil. Programımıza haftanın yeni filmlerinden Captain America, Civil War, Captain America, Kahramanların Savaşı'nın müziğiyle girdik. Alcay'ı seslendirdiği Left Hand Free. Bu hafta yine çok sayıda filmimiz var. Ancak onları geçmeden önce her zaman olduğu gibi iletişim bilgilerimizi verelim önce. Açık Radyo'nun telefon numarası. 212 alan kodu 343 4040. 40. Programımızın e-mail adresi ise sinefiller.gmail.com Bu haftaki destekçimiz Mehmet Kurtuluş'a da çok teşekkür ediyoruz. Evet bu hafta Yeşim'in dediği gibi bol bol film var. 11 yeni film gösterime giriyor. Başka gösterimler de var, başka haberler de var. Ee, yaklaşan daha doğrusu sürmekte olan bir konferans var. Hepsinin haberini hemen geçiyoruz. Ee, müziğini çaldığımız Captain America ile başlayalım. Bu Marvel dünyası son senelerde pek çok filmle karşımıza çıktı. Ee, Iron Man'le başladı. Oradan Avengers yenilmezlere geçti. Arada Captain America'nın daha önceki filmi çıktı. Thor çıktı. Ee, şimdi de Captain America'nın devam filmi ama aynı, aynı zamanda bu Avengers 1-2 ile 3-4'ü birbirine bağlayan film olarak da tanımlanıyor. Anthony Russo ve Joe Russo yönetmişler filmi bir önceki Kaptan Amerika'yı da bu iki kardeş yönetmişlerdi. Ve tabii başrollerde yine karşımızda Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson'la yenilmezler ekibi duruyor. Avengers yine çeşitli maceralara atılıyor ama bu sefer kendi içlerinde de bir karşıtlık söz konusu. ...politik baskı arttıkça... ...bu süper kahramanlar ve politika işi... ...bu senenin konusu sanıyorum... ...Süperman, Batman'de de vardı... ...bir tarafta... ...Captain America... ...özgür özgür devam edelim diyor... ...bir tarafta Tony Stark ki kendisi zaten... ...hükümete çok iş yapar, çok ihale alır... ...yok canım kontrol iyidir... ...biz bir şekilde aramızı iyi tutalım diyor... ...onların arasındaki... ...çatışmadan... Çıkan bir hikaye bu sefer daha çok. Evet oradan da bir sonraki Avengers filmine bağlanacak. Marvel dünyası zaten böyle bu özellikle yenilmezler filmleri Avengers'lar filmi çok sayıda e, süper kahramanın bir arada olduğu her birinin farklı özellikleri olduğu e, halkında olduğu mesela içinde e, geniş bir e, süper kahraman evreni. E, bu da bu haftanın senin aslında iddialı büyük bütçeli yapımlarından bu haftanın bol aksiyonlu süper kahraman filmi bol özel efektli. Evet oradan biraz daha ufak bir filme geçelim. Ee, gerek bütçe gerek e, hikaye gerek tempo olarak. Ee, ama bu senenin Cannes Festivali'ndeki filmlerden geçtiğimiz senenin Chronic, Chronic e, Türkçe adıyla girecek. E, Michel Franco yönetmiş. Başrollerde Tim Roth, Robin Bartlett, Michael Christopher ve Betsy Tullock yer alıyorlar. Franco genç bir Meksikalı Yönetmen bu e, İngilizce ilk filmi ve Cannes'da en iyi senaryo ödülünü aldı bu filmiyle. Evet kronikte bir bakım evinde çalışan e, bir erkek hemşirenin hikayesi anlatılıyor. Tim Roth canlandırıyor onu. E, özellikle e, işte böyle hani kronik ve ölüm döşeğinde e, hastalarla ilgileniyor. Çok talepkar bir mesleği var, çok zor bir mesleği var. Çünkü bir, yani hastalarıyla yakınlaşıyor, e, duygusal açıdan da kendisini. E, tüketen bir iş bir yandan Özel hayatın yani şeyde Profesyonel hayatında son derece başarılı insanlarla iyi iletişim kuruyor çok iyi hemşerilik yapıyor Ama özel hayatında çok daha çekingen işte biraz e, Kendisi bakıma belki de muhtaç Bir tipleme olarak karşımıza çıkıyor e, Bir noktada Hani onun geçmişine dönmesi Ve geçmişiyle yüzleşerek e, Hayatına bir yön vermesinin Hikayesi Kronik Evet, bu hafta iki tane de dönem filmimiz var. Bunlardan ilki Queen of the Desert, Çöl Kraliçesi. İkisi de gerçek hayat öykülerini anlatıyor bu filmlerin. Çöl Kraliçesi, Werner Herzog'un bir süredir belgesel çekiyordu. Kurmacaya dönüşü, başrollerde Nicole Kidman, Robert Pattinson, James Franco ve Damian Lewis yer alıyorlar. Geçtiğimiz seneki Berlin Film Festivali'nde yarışmıştı. Evet. Yüzyıl başında e, İngiliz e, öncü bir kadın, Orta Doğu politikasında da önemli bir rolü olan bir kadın, Gertrude Bell, onun hayatını anlatıyor film. Evet çok iddialı bir oyuncu kadrosu var. Hani onun hemen altını çizmek lazım. Herzog'u bir süredir e, yaptı. Hakikaten çok sıra dışı belgesellerle takip ediyorduk. Gerçekten çok müthiş belgeseller çekiyor. E, Çöy Kraliçesi'ni henüz ikimiz de izlemedik ama hani fragmanın verdiği his böyle çok İngiliz hasta. English Patient'ın e, daha yeni bir e, versiyonu gibi. Gerçek bir hayat hikayesi anlatıyor burada ama e, e, tabii beyaz İngiliz kadın Orta Doğu'ya gidip Çöl Kraliçesi olması hikayesi de e, isminin de ifade ettiği gibi son derece oryantalist yaklaşımlar taşımıyor değil bir taraftan da. Ama özellikle dönem filmlerinin sevenlerin, hani bu tarihi hikayeleri sevenlere hitap edecek türde ortalamanın üstünde bir film. E, evet bu arada Arabistan ile Lawrence'ın da karakterlerden biri olduğu ve Robert Pattinson tarafından canlandırıldığını da arada belirtmiş olalım. Diğer dönem filmi de yine e, İngiltere ile alakalı. Bu sefer bir Hintli İngiltere'ye gidiyor. The Man Who Knew Infinity, Matt Brown yönetmiş. Başrollerde Dev Patel, Jeremy Irons, Stephen Fry, e, Toby Jones gibi isimler yer alıyor. Çok onun da iddialı bir kadrosu var. E, Hindistan'dan madraslı Srinivasa Ramanujan'ın öyküsü bu. E, kendi kendini eğiten bir matematikçi ve hakikaten çok... ...var olanın ilerisinde çözümlerle çıka geliyor. İngiltere'de bir profesörle yazışmaya başlıyor. G.H. Hardy ile. Ve bir noktada kalkıp Cambridge'e gidiyor. Cambridge'in ilk Hintli fellowlarından bir ilk Hintli fellow oluyor. Çok da genç yaşta hayatını kaybediyor. Otuzlu yaşlarında sağlık problemleri zaten gençliğinden itibaren var. Ee, ama hakikaten çok da tanınmayan e, ilginç bir karakterin e, öyküsü yine dönem filmi sevenlerin ilgisini çekebilecek bir film bu hafta. Evet, Sonsuzluk Teorisi adıyla bizde de vizyona giriyor. The Man Who Knew Infinity. Ben hani ana kahramanı e, Rama Nurcan'ı e, Dev Patel canlandırıyor zaten. E, artık hani Hollywood'da ciddi anlamda geçiş yapmış bir oyuncu. Büyük bütçeli filmlerde ve yapımlarda rol alıyor. Newsroom dizisinde de rol almıştı en son. Ama özellikle Jeremy Irons, Toby Jones ve Stephen Fry üçlemesini bir arada görmek için bile izlemek keyifli olabilir. Sonsuzluk Teorisi'ni bu hafta. Evet bu hafta bir de e, korku yeniden yapımı var e, bir e, Fransız korku filminin tekrarı Kanada galiba Fransızca değil. Evet e, Martyrs İşkence Odası e, Kevin Götz ve Michael Götz çevirmişler bu yeniden yapımı başrollerde Bailey Noble, Troye Ellersario, Kate Burton ve Blake Robbins yer alıyorlar. Genç bir kadın çocukken kaçırılıp işkence görmüş ve onun büyüdüğünde ki bir intikam arayışını anlatıyor. 2008 yılındaydı orijinal filmi oldukça ilgi görmüştü. Bol kan revanlı işkenceli korku filmlerinden Martyrs İşkence Odası. Evet şimdi bir müzik arası verelim ve Kaptan Amerika'nın müzikleriyle devam edelim. Kaptan Amerika Kahramanların Savaşı'ndan. Bir klasik geliyor. Chad Baker seslendirecek. I fall in love too easily. I fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard. For love too My heart should be well schooled Cause I've been fooled in the past But still I fall in love so easily I fall in love too fast should be well schooled cause i've been fooled in the past but still i fall Chad Baker'dan dinledik I Fall In Love Too Easily. Haftanın yeni filmlerinden Captain America Civil War, Captain America Kahramanların Savaşı'nda kullanılan parçalardan biriydi. Bu hafta çok film var dedik 11 yeni film bunların 6'sı da yerli filmler onlara geçeceğiz şimdi pek çok farklı türden filmler var karşımızda. Ee, aslında ben bir belgeselle başlamak istiyorum. Muhtemelen çok kısıtlı da gösterime girecek ama film festivalinde de gösterildi geçtiğimiz haftalarda ve çok da e, iyi reaksiyonlar aldı. Başkan filmin adı. Evet Orhan Eskeköy'ün yönettiği bu filmde e, gerçek bir karakterin öyküsünü e, izliyoruz. Hem onun hayatından parçalarla hem de onu tanıyan insanlarla konuşularak hazırlanmış film. E, Benim hakikaten son dönemde izlediğim en beğendiğim belgesellerden biri oldu bu da Kıbrıs'ta geçiyor Kıbrıslı Türkler arasında ee, Arif Salih Kırdağ ise Rumlarla Türklerin yeniden bir devlet çatısı altında toplanabileceklerini ve bu 40 yıla artık aşkın süredir devam eden sorunu çözebilecek tek kişinin kendisi olduğuna bütün gönlüyle inanıyor gerçekten. Ee, yani yerel bir politikacının bir süre sonra o birazcık kendi kurduğu hayal dünyasında kaybolması ve tek başına hani ısrarla e, Cumhurbaşkanlığına aday olmaya devam etmesinin e, sürecini gösteriyor. Hem bir aslında tipleme incelemesi ama aynı zamanda da çok önemli ve derin bir meseleyi. Bambaşka bir bağlamda ele alarak yeniden düşünmemizi de sağlıyor başkan. Ee, Orhan Eskiköy'ün elinden çıkmış dediğin gibi. Bence haftanın hem iddialı yapımlarından öne çıkan işlerinden hem de belgeseller çok fazla vizyona giremiyor maalesef bizde. O yüzden ısrarla sinemanızdan sormanızı ya da olan bir sinemaya gitmenizi tavsiye ediyoruz. Evet, bu hafta e, Altın Koza Adana Film Festivali'nde iki ödül almış olan bir film de gösterime giriyor. Yarım yönetmen çağıl Nurhak Aydoğdu başrollerde Ece Atay, Serhat Yiğit, Recep Yener ve Hülya Böceklioğlu yer alıyorlar. E, Fidan adlı 15 yaşında bir kız e, annesini kaybettikten sonra kardeşlerine bakıyor. E, fakat e, artık geçinemiyorlar ve babası e, Ege'de bir... Aileye gelin gönderiyor kızını daha 15 yaşındayken. Fakat evlendiği adam da zeka geriliği olan 35 yaşında olsa da davranışları küçük bir çocuk gibi olan bir adam. Film onların öyküsünü anlatıyor. Altın Kozalar'da en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü Hülya Böceklioğlu'na kazandırdı film. Ece Atay da jüri özel mansiyon ödülü aldı. Evet, e, haftanın bir diğer yapımı da adım adım yerli yapımı Işığa Giden Yol. Sinan Uzun yönetmiş bu filmi de. Başrollerinde Asuman Dabak, Can Filiz, Yüksel Ünal ve Halun Dorman yer alıyorlar. E, burada da aslında daha ziyade farklı engelleri olan karakterler etrafında dönen bir hikayeyle karşı karşıyayız. E, bir tarafta... Eski bir balet var Şevket. Oğlu Tolga'nın görme engelli kızını ona bırakmasıyla birdenbire hayatı değişiyor. Hani onunla beraber yaşaması hayatını değiştiriyor. Öbür tarafta Şevket ise kariyerinin zirvesine geçirdiği trafik kazasıyla bütün dünyası alt üst olan... Gökhan'a. Diğer taraftan engellerini bir türlü kabul edemeyen farklı karakterler var içi, filmin içerisinde. Ee, değişik toplumsal ön yargıların farklı engeller üzerinden sunulduğu e, ve bir anlamda hem engellilik konusunda bir bilinç kazandırmaya çalışan hem de umut aşılamaya çalışan bir film Adım Adım. Evet bu haftanın bir diğer filmi Ankara yazı veda mektubu bir dönem filmi Kemal Uzun yönetmiş başrollerde Gürkan Uygun, İpek Tuzcuoğlu, Münir Can Cindoruk ve Burçin Abdullah yer alıyorlar. 70'li yılların sonlarında Balgat katliamı e, yaşanıyor kahvehane tarandıktan sonra polis e, olayla bağlantısı olduğunu düşündüğü ülkücüleri toparlıyor ve bunların arasında 20 yaşlarında Mustafa adlı bir genç de var. Mustafa hapse girdikten sonra da e, ailesinin verdiği hukuk mücadelesini anlatıyor film Filmin e, TRT destekli olduğunu da belirtelim Nerede durduğuna dair daha bir fikir verebilir Evet bu haftanın e, birazcık daha gevşek komedisi diyelim 5 Dakikada Değişir Bütün işler Orçun Benli yönetmiş Başrollerinde Bülent Şakrak Haki biçici Kaan Turgut'la Emre Altuğ'u yaralıyorlar. Emre Altuğ da son dönemde çok sayıda sinema filminde karşımıza çıkmaya başladı. Ee, biliyorsunuz şarkıcı olarak, müzisyen olarak tanıyoruz kendisini daha ziyade. Ee, burada ise bir grup arkadaş, yani üç arkadaş... E, ...içlerinden birinin bahisten kazandığı parayı harcamak üzere pavyona gidiyorlar. Ama... E, Hayatlarında bir, bir kısmında bir taraftan ilk kez pavyon görecekler. Hem çok sarhoş oluyorlar hem de pavyon ziyaretlerinin ne kadar pahalıya çıktığını da çok farkında değiller bir taraftan. Yükseklerin hesabı ödeyemiyorlar. Bu sefer e, Emre Altun canlandırdığı pavyonun sahibi e, mafya babasıyla da başları derde giriyor. E, ve yanlışlık üzerine e, bir terör örgütü üyesi olmaktan dolayı da gözaltına alınıyorlar polis tarafından. Böyleyse evet, işler birbirine karışıyor Mafya komedisiyle yanlış anlaşılmalar komedisini birbirine e, katan bir e, tür filmi olmuş Bir de tabii bu hafta bir tane cinli korku filmimiz var e, yerli yapımlar arasında her hafta olduğu gibi Cinliya, İfretin Diyeti, Özgür Özberk ile Şahin Yiğit yönetmişler Başrollerde Özgür Özberk, Gülşah Çomoğlu, Fahrit Öztezcan ve Kirkor Dinçkayıkçı yer alıyorlar e, Üç arkadaş Yine üç arkadaş ee, cin temalı bir korku filmi yapmaya karar veriyorlar ama iyi bir hikaye bulmak için e, araştırma yapıyorlar ve gerçek bir hikayeyi öğrenip e, ama kendileri de bunun içinde buluyorlar. Yani, cin filminin ötesinde bir de cin üzerine film yapmak isteyenler alt alt türü çıktı bu sene. E, bu, bu benim hatırladığım dördüncü falan galiba. Evet son bir sene içinde. Evet. Ee, hakikaten e, ilginç izliyoruz bizde e, Nasıl gelişiyor olaylar diye e, Türün gelişimi filmlerin kendilerinden Daha ilginç bir yere Bütün doğru gidiyor Bütün bu filmleri yapanların birbirlerine haberleri var mı Başlangıçta ondan çok emin değilim Ama biz buradan söylemiş olalım Cinli film yapmayı düşünen bir grup genç üzerine Film yapmak gibi dahi yani bir fikir bulduysanız Sizden önce yapanlar oldu Epey çok Hı -hı. Evet bir yandan Başka gösterimler de sürüyor Birazdan Pera Sinemasındaki, daha doğrusu Pera Müzesi'nin sinemasındaki gösterime geçeceğiz. Şimdi de orada gösterecek filmlerden birinden, Waking Life'dan bir parça dinleyeceğiz. Tosca Tenga Orkestra'dan geliyor Ballad for Part 1. Oscar Tango Orkestra'dan dinledik Ballet 4 Part 1 Waking Life filminin soundtrack albümünden geldi. 94.9 Açık Radyo'da Sinefil programında devam ediyoruz. Haftanın yeni vizyon filmlerini tanıttık ama vizyon dışında da alternatif gösterimler de devam ediyor değişik yerlerde. Onlardan ilkinden bahsedeceğiz şimdi. E, pera filmde e, Devam ediyor gösterimler Evet Nisan başında zaten bir tanıtmıştık Hayatta olmaz metafizik ve sinema e, Temalı Ee, bir program bu Pera Müzesi'ndeki Giorgio de Kiriko Dünya'nın Gizemi sergisi bağlamında e, geliştirilmiş bir program e, festival süresince ara vermişlerdi şimdi tekrar bu gösterimler başladı sinema ve felsefe arasındaki ilişkiyi e, varoluşu inceleyen filmleri seçmişler düşler, bilinç, varoluşçuluk özgür irade e, hayat, memat gibi meseleler E, waking Life hayata uyanmakta Richard Linklater'ın e, 2001 yapımı bir filmiydi ve e, rüyalar üzerine kafa yoran bir filmdi. Sürekli rüyadan rüyaya uyanarak animasyon da kullanarak e, benim en sevdiğim Linklater filmlerinden biri ki Linklater da çok sevdiğim bir yönetmen. E, hakikaten bu konuda yapılmış belki de en etkileyici e, film müzikleri de hakikaten çok e, ilgi çekiciydi. Evet bu program çerçevesinde yarın akşam saat 7'de körlük filmi gösterilecek. Pazar günü 3 film var. Saat 14'te neden Tarkovski olamıyorumla başlayacak. 16'da hayvan düşü. 18'de ise paralel evren gösterilecek. Önümüzdeki çarşamba günü ise e, bu program Waking Life'la hayata uyanmakla bitecek Linklater'ın filmiyle. Evet önümüzdeki hafta bir de e, film hafızasından yeni bir tematik gece geliyor. Kısa filmler e, belli bir tema çevresinde. On the road. E, film hafızası her ay bir tematik gece e, düzenliyor ve bunu tanınmış bir isme sundurtuyor. Onun derlediği bir e, onun hamiliğinde bir gece oluyor bu. E, yol temalı kısa filmleri bu sefer sinema severlerle buluşturacak kişi de Ayça Damgacı. Ki kendisine pek çok oynadığı film arasında e, senaryosunu da yazanlardan biri olduğu Gitmek. My Marlon and Brando filminden biliyoruz. O da yol meselesine çok kafa yoran bir filmdi. E, Yozgat Blues'daki başrolünden de hatırlayacaksınız kendisini. E, önümüzdeki çarşamba akşamı 11 Mayıs'ta saat 8'de gerçekleşecek. Daha fazla bilgi için Film Hafızası'nın web sitesine başvurabilirsiniz. filmhafizasi.com Evet, e, onun dışında sinema dünyasından da bir takım haberler var bu hafta. Bunlardan bir tanesi ilginç bir biçimde dil bilimi ve sinemanın kesişimi noktasında karşımıza çıkıyor. E, o da e, malum Star Trek hayranları iyi bileceklerdir. Hem televizyonda hem sinemada değişik e, ve şeylerde karşımıza çıktı Star Trek dünyası. Star Trek dünyasından çıkan da bir dil var aslında, Klingon dili. E, Klingonlular bir tür Star Trek dünyasında kendilerine ait ayrı bir dil konuşuyorlar. Geçtiğimiz ay e, Paramount ve CBS e, bir e, dava açmış e, federal e, mahkemede Aksanar Prodüksiyonları e, şirketine karşı. Onlar bir şekilde e, Paramount'dan ve CBS'den e, otorizasyon almadan ve bu e, crowd funding dediğimiz e, toplu fonlama yöntemiyle bir Star Trek filmi çekmeye karar vermişler ve orada da Klingon dilinde e, konuşmalar tabii olacakmış. Klingon Klingon olmadan Star Trek olmaz diye. E, bunun üzerine e, bu bir aslında copyright davası, telif hakları davası. Klingonca kime aittir? Ve sorununu ortaya çıkarmış ve mahkemeye farklı bilir kişilerden de şeyler geliyor, görüşler geliyor. O açıdan ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü bazı e, bilir kişiler demişler ki yani elbette bir dilin yaratılmasında hani bir stüdyo öncülük etmiş olabilir ya da bir eser öncülük etmiş olabilir ama bir süre sonra ondan bağımsız bir varlığı devam ediyorsa o dilin. Ee, ve insanlar kullanıp onu dinamik bir şekilde kültürlerin bir parçası haline geliyorlarsa artık onun üzerinde sahibiyet e, talep etmek e, doğru değil. Evet kendi kendine gelişen bir dil hakikaten ama tabii diğer kullandığımız, alıştığımız işte İngilizcedir, Almancadır Japoncadır gibi dillerin aksine bunu hakikaten başında yaratan da bir şirket var. O yüzden e, gayet iki yöne de çekilebilir bir durum var ortada. E, bunun gibi mesela Elfçe falan dilleri de var. Popüler başka diller arasında. E, Klingonca e, Klingoncayı Ama sanırım hepsinden daha fazla insan konuşuyor ve çok ciddiye alan bir kitlesi var Star Trek hayranları arasında. Özellikle o konvansiyonlarda falan toplantılarda bir araya geldiklerinde bildiğim kadarıyla zemin buluyor daha ziyade. Evet yani bunun içinde tabii bütün bu copyright... Hakları e, meselesinde fair use denen belli bir miktara kadar ya da belli koşullar altında e, hakkaniyetli kullanım gibi bir e, durum söz konusu. Burada da ne kadarı fair use'a girer, ne kadarı e, hakları ihlal eder şu anda tamamen tartışmaya açık görünüyor. Evet önümüzdeki zamanlarda aslında bu tartışmanın başka... Filmler ya da yine üretilmiş diller etrafında da döneceğini düşünebiliriz. Çünkü bir şekilde popüler kültürün bir parçası haline geliyor bu terminoloji. Ve gündelik hayatta kullanılmaya başlanıyor. Ve hani neyden finansal kazanç elde edilebileceğine bağlı olarak da bir takım soru işaretleri çıkıyor. Diyelim ki hani bir takım forumlarda gene kullanılıyor. Ve o forumlar mesela reklam geliri alıyor. O zaman talep edebilecekler mi gibi bir sürü yan mecralara da. Gidiyor dediğin gibi Evet bir de yeni Proje haberi var ee, Whitney Houston hakkında Bir belgesel e, çekiliyor Kevin MacDonald yönetecekmiş ki Kendisi e, sadece Belgesel değil kurmaca da Yönetiyor bir süredir çok tanınmış yönetmenlerden iki dalda da çalışabilen e, Last King of Scotland gibi Marley gibi gerçek insanların öykülerini anlattığı filmler de var fakat burada e, Whitney Houston'ın hayatı hakkında bu sefer kurmacası olmayan e, 48 yaşında hayatını kaybeden Houston'un hakkında bir belgesel yapıyor Kevin MacDonald Ve bu hani onun hakkında yapılmış olan aile tarafından da izin verilmiş olan ilk yapım olacak bir taraftan. Evet bir yandan şeyi de söylemekte belki fayda var. Altitude Films dağıtacakmış. Eğmen'in de arkasında. Bu şirket var. Ee, bu tip, Asif Kapadia'nın evet, çektiği bu tip filmlerde ailenin desteği, en azından e, malzemeye ulaşma açısından çok önemli çünkü ev kayıtları, işte eski tanıdıkların e, görüşleri, daha önceki kayıtlar, işte çeşitli ses ve görüntü ve resimler vesaire olmadan bu tip belgeseller çok da anlamlı olmuyor zaten geri kalanı bütün e, şey olarak. E, halka açık mecrada bulunabilen bilgiler ve isteyen zaten gidip e, Whitney Houston'ın bu kamusal alandaki e, ürettiklerini veya işte performanslarını izleyebiliyor. Esas bu tip filmleri ilginç kılan o aile içindeki e, genç zamanlarındaki performanslar işte o, Amy de çok başarılı kullanmıştı bunlara e, Asif Kapadia e, bakalım Whitney Houston için bu Nasıl olacak? Tabii orada e, bir yandan uyuşturucu bağımlılığı, bir yandan aile içi şiddet gibi pek çok e, yine problemli yön var. O yüzden ailenin desteği şu anda olsa bile Amy'deki gibi başından sonuna projenin ...işin rengi de değişebiliyor. Gerçi kadarıyla daha ziyade ilk zamanlarına, gospel dönemlerine... ...işte o gospel korolarından yetişme dönemlerine daha çok ağırlık verecek gibi gözüküyor şu anda. O dönemden hiç bugüne kadar görmediğimiz dediğin gibi bir takım fotoğrafların da kullanılacağı... ...anlatılacağı düşünüyor. Hakikaten hayatının son dönemine ne kadar eğilecekler bilmiyorum ama... ...Widnus'un hayatı hakikaten... Amerikan popüler kültürünün en trajik hikayelerinden biri. Ee, Michael Jackson ve hani Prince'in yanında çok rahat yer alabilecek figürlerden biri. Ki Prince'e trajik demem. Prince gayet hani erken ayrılsa da çok i̇şte üretken erkek, bir şekilde erken devam ediyorum. etti. Whitney Houston'ın e, hakikaten... Bütün diğer özel hayatının getirdiği e, trajedileri de söz konusu. O nedenle zaten hem hayranlarından hem de konunun ilginç olmasından şimdiden e, bayağı güçlü bir seyirci kitlesine e, ulaşacağı şimdiden belli olan bir belgesel var karşımızda. Evet o zaman şimdi bir müzik arası verelim ve... E... Klingonca dilinin e, günümüzde hala kullanıldığına dair belki de örneklerden biri İltrabador grubundan geliyor. Bu grubun özelliği Klingonca şarkı söylemeleri. Şimdi birazdan dinleyeceğimiz şarkı Klingon Victory Song olarak geçiyor. Ilya K.O. Joja duro Yajak keo yaja keo Yajak keo Maddak budu Jidak maju, Pardak jayba Burak chuka Telbar negu Mugo todu Yajak keo Yaja keo, yaja keo. Bonad yadish, nadfir barish, Kejol kelbash, kejah oki. Padadumho, shojah duro. Yaja keo, yajakeo. Ya ja İl Trubador grubundan dinledik. İlya Keo ya da Klingon Zafer şarkısıydı bu. Demin paylaştığımız habere dair çaldık. Klingonca kimindir diye açılan davayı duyunca biz de dedik ki bir Klingonca şarkı çalmanın vakti gelmiştir. Evet programımızın son bölümünde şu anda devam etmekte olan sinema ve zaman konferansından bahsedeceğiz. Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı'nın 17.si gerçekleşiyor bu sene. Sinema ve Zaman alt başlığıyla Kadir Has Üniversitesi'nde. Evet hatta şunu da belirtelim. Bu aslında bir kayıt yayın çünkü biz şu anda konferanstayız eğer her şey yolunda gittiyse. Ee, dün başladı konferans, her yıl gerçekleştirilen e, bir etkinlik bu. Yeşim'in de dediği gibi bu 17.si arada sanırım bir sene ara verildi. 1999'dan beri e, önce Bilgi Üniversitesi'nde ardından Bahçeşehir ve e, aşağı yukarı bir 10 yıldır da Kadir Has Üniversitesi'nde gerçekleştiriliyor. Sinema araştırmaları konusunda Türkiye'de düzenli olarak gerçekleştirilen tek Konferans, Akademik konferans ama e, sektörden de katılım oluyor çeşitli panellerle, söyleşilerle. E, dün e, çeşitli oturumlar oldu. Bugün de e, biz şu anda konuşurken Zeynep Dadak'ın da e, Kadir Has Üniversitesi'nde e, sinema ve zaman üzerine yaptığı bir söyleşi var. Eğer şimdi hemen çıkıp Kadir Has Üniversitesi'ne giderseniz son oturuma yetişebiliyorsunuz. Ee, ama derseniz ki bugün koşturmanın alemi yok. Biz ağırlıklı olarak yarınki programdan bahsedelim isteriz size. Ayrıca e, konferansta bir de ana konuşmacı vardı. E, bugün konuşan Philip Rosen e, zaman üzerine sinemada tarih üzerine çok tanınmış bir akademisyen. E, onu da konuk e, ettik konferansta. E, bu üç günlük. Konferansların bir önemi daha var bu arada programa geçmeden ilk seferden beri neredeyse hepsinin kitabı yayınlandı bir kısmı derlenerek birkaç sene toplu olarak yayınlandı ve Türkiye'deki film araştırmaları konusunda en önemli kaynaklardan biri haline geldi çeşitli temalarla her sene. ...arada sinema ve para yapıldı, sinema ve ses oldu, sinema ve tarih oldu. Pek çok farklı temada 17 senedir e, kitaplarda yayınlandı. E, i̇lk senenin e, daha asistan olan master öğrencisi olan katılımcıları ki bir tanesi de bendim konferans asistanı olarak... Artık e, aramızda profesör olan galiba yok henüz ama doçentler işte akademik kariyerine devam eden isimler var. Arada da pek çok daha e, yine genç akademisyen katıldı e, ve e, Türkiye çapında böyle bir ağ oluşmasına da vesile oluyor bu konferanslar. Evet yarının oturumlarına şöyle bir hızlıca bakacak olursak Sabah 10'da başlayacak ilk oturumla ee, İlk oturumda dört tane e, makale sunulacak Dört sunum var Erman Bostan yakın dönem Türkiye sinemasına geçmişin travmatik temsilleri başlıklı bir e, sunum yapacak Gülsenem Gün şimdiki zamanın dayanılmaz ağırlığı Türk sinemasında hapishane ve hapsedilmişlik Onur Civelek Türkiye sinemasında post apokalipteki zaman Ve derya Birincioğlu Hafıza mekanın ölü zaman sızıntısı. Mustang filmi üzerine bir sunum gerçekleştirecek. Öğlense 12-1 arasında Emin Alper'in e, yönetmen Emin Alper'in konuşması gerçekleşecek. Sinemada zamanı kurmak, bozmak ve tekrar etmek başlıklı bir konuşma gerçekleştirecek kendisi. Evet dediğimiz gibi bir kısmı akademik sunumlar sabah ilk oturumda olduğu gibi bir kısmı sinemacılarla söyleşiler bir kısmı da yine sektörden katılımlarla paneller. Öğleden sonra ilk olacak panelde bunlardan biri daha çok post prodüksiyon kurgu aşamasında sinemayı ele alan isimlerle. Bir panel gerçekleştiriliyor Çiçek Kahraman'ın moderatörlüğünde e, Kurgucu Çiçek Kahraman e, Video sanatçısı e, Didem Pekün ve ses tasarımcısı Cevdet Erek konuşacaklar Görüntü ve ses ile Zamanı manipüle etmek konusunda Öğleden sonraki oturumda ise Üç sunum gerçekleşecek Burcu Dabak, Zamanla Oyun Oynamak Cross Dressing filmlerde Zaman Kırılmaları, Tuğba Görgülü Yeşilçam'da var olmayan bir janrın 2000'lerde furya haline alması Çağdaş Türk korku filmlerinde İslami canavarların temsili başlıklı bir sunum yapacak. Mesela Defizlan Cemilmaz filmlerinde zamanın işlemesi başlıklı bir sunum gerçekleştirecek. Evet, ardından da kapanış değerlendirmeleriyle konferansı sona erdireceğiz. Yarın öğleden sonra E, bütün bunlar Kadiras Üniversitesi'nde Cibali Kampüsü'nde gerçekleştiriliyor. E, geçen hafta da kısaca duyurmuştuk e, dün başlayan konferansa umarız katılım şansınız olur. E, Dediğim gibi seneden seneye tabii ki katılımcılar değişiyor ama e, belli bir kitlesi de var. O yüzden devam eden tartışmalar da var. Bir seneden bir sonrakine hangi konular ağırlık kazanıyorsa bir sonraki senenin konuşmaları da biraz e, konferans bağlamında belirleniyor. O açıdan da e, üç gün boyunca katılıp bütün hepsini birbirine bağlayarak e, sunumların... Böyle bir e, Türkiye'de sinema araştırmaları nerede duruyor şu anda, neler ilgi çekiyor onları görmek açısından da ilginç oluyor. E, sinema ve zaman olduğunda tabii şeyi söyleyeyim ben bir programlama üyesi olarak gelen başvuruları da bildiğim için hepsini kabul edemedik maalesef. Çok hakikaten yüksek sayıda e, başvuru oldu. E, Rehaerden. Çok çıktı tabii karşımıza ee, Nuri Bilge Ceylan. Çok çıktı karşımıza Dölozyen okumalar haliyle ee, çok geldi. Ama dönemselleştirmeyi e, hedefleyen filmler de vardı. Nasıl bazı şeylerin zaman içinde değiştiği e, üzerinden e, bakan çeşitli sunumlarda vardı mesela dünkü sunuşlardan 1970-80 yıllarında Türk sinemasında açılış jenerikleri ve zaman algısı üzerine bir sunuş oldu Yeşilçam'da zamanın nasıl değiştiği, Yeşilçam'ın günümüze ne gibi etkileri olduğu üzerine çeşitli sunumlar başvurdu, bir kısmı da sunumlar gerçekleşti Evet e, bu arada gelmeden önce ya da kaçırdıklarınız için de e, sunumların e, özetlerini okuma şansınız da var web sitesinden konferansın bir web sitesi var e, www.tfayy.org adresinden hem programın detaylarına ulaşabilirsiniz hem de sunum özetlerine ve katılımcı bilgilerine ulaşabilirsiniz. Evet, TFA de Türkiye Film Araştırmalarında yeni yönelimler olduğunu tekrar hatırlatalım. Şimdi bir müzik arası vereceğiz. Sinema dünyasından diğer haberlerle devam etmeden önce, e, kendisi hakkında yapılacak belgeseli bizim de merakla beklediğimiz Whitney Houston'dan bir parça ile devam ediyoruz. Didn't we almost have it all? Remember when we had Once again we can take the night into Whitney Houston'dan dinledik. Didn't we almost have it all? Ee, Whitney Houston hakkında bir belgesel çekileceğinin haberini de paylaşmıştık. Demin, demin sizlerle Kevin MacDonald yönetecek belgeseli. Evet bu arada geçen hafta Bastille Bağımsızlık Günü filmiyle e, bu sefer bir CIA ajanı olarak günlerimizi fethetmiş olan İdris Elba etrafında zaten birkaç senedir konuşulup duran yeni Bond o mu olmalı tartışmasına eski Bondlardan biri George Lazenby bu sefer dahil olmuş ve Avustralyalı ünlü aktör e, Elba'nın e, bu rolü üstlenmesine iyi bir fikir olacağını söylemiş. Evet, George Lazenby gerçi sadece bir kere oynayabildi On Her Majesty's Secret Service'te 1969 yılında. Sonra bir takım kötü danışmanlıklar nedeniyle pek devam etmedi ona biraz da pişman oldu hep söylenir. Ama bir süredir zaten yaşımında de dediği gibi konuşuluyor acaba siyah bir oyuncu olabilir mi? Neden olmasın? Olmalı mı? Olmamalı mı? Ama James Bond siyah değildi falan diye ama. Neden olmasın bir yandan hakikaten ve olacaksa da bizim sinefil olarak bütün desteğimiz Edris Elba'nın arkasında CIA ajanı olarak da beğendik kendisini ki kendi esas aksanı bu arada zaten İngiliz aksanı Amerikalı e, ajanı başarıyla canlandırmış olsa bile. Evet aslında sinemada e, bu ırk meselesi e, bit, bitmeyecek bir mesele e, bir taraftan tartışılmaya bu sefer Atlantin öbür yakasından bir tartışma geliyor. Kaliforniya'da e, sinema tarihi, Amerikan sinema tarihinin unutulmaz oyuncularından John Wayne Anısına bir gün kutlanması teklifi e, şeyler tarafından, e, politikacılar tarafından daha doğrusu meclis üyeleri tarafından reddedilmiş. E, bu çok sık rastlanacak bir şey değil aslında. Çünkü hani John Wayne'in bir taraftan ne kadar ikonik bir figür olduğunu biliyoruz. Ne kadar önemli bir e, karakter olduğunu biliyoruz. John Ford filmleriyle ve bütün o e, western türünün e, en büyük yıldızlarından biri. Ama bu kendisinin zamanında son derece ırkçı. E, beyanatlar vermiş olduğu ifadeler kullanmış olduğu gerçeğini de değiştirmiyor Ve bugün dolayısıyla e, onun adına e, adanacak bir gün e, çok ciddi bir tartışma yaratabiliyor Evet ve oynadığı rollerde de yani Western'ın sesli Western başladıktan sonra en büyük starıydı herhalde Ve o e, yerlilerin hep şey olduğu işte zavallı beyazları e, öldürüyor olduğu filmlerin ...kahramanı olarak belli bir e, sahte bir gerçekliğin yaratılması e, ülkenin bilincinde e, biraz da John Wayne'in sayesinde oldu. Ki zaten e, başka konularda da işte kendi söyledikleri arasında da e, siyahların e, yeterince eğitilmeden oy vermeleri kabul edilemez falan gibi... Ee, bir hayli ırkçı problemli e, söylediği sözler de var O yüzden çok da şaşırtıcı değil Hakikaten kabul etselerde daha büyük bir kavga çıkacaktı muhtemelen Ama bir taraftan hani Türkiye'de de sinema severlerin gözünde bir John Wayne imgesi vardır. Bir, bir şekilde hepimiz pazar sabahları TRT'de westernler izleyerek büyümüş olduğumuz için hala devam ediyor onlar arada görüyorum. Ee, ama bu hani ırk meselesini ve bu tarz konularda temsiliyet meselesinin e, Amerikan kamuoyunda ne kadar önemli olduğunu da tekrar ortaya koyan bir vaka. Evet bu haftaki programımızın da sonuna gelmiş olduk böylelikle. Ee, dediğimiz gibi çok yoğun bir hafta Bir yandan 11 yeni film bir yandan başka gösterimler Bir yandan da sürmekte olan Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı'na da sizi bekliyoruz Bütün bunların arasında e, herkesi meşgul tutacak bir hafta sonu gibi görünüyor Teknik Masada Barış'a ve bu haftaki destekçimiz Mehmet Kurtuluş'a çok teşekkür ediyoruz Herkese iyi seyirler İyi hafta sonları